Almanya'dırız. Şimdi sokak röportajı çekeceğiz buradaki Türk arkadaşlarla. Ana konumuz namaz. Bakalım dedik yani. Türkiye ile burası arasında bir kıyas yapsak namaz hassasiyeti nasıl dedik? Yok daha aha, takılı aha. değil. <gülüyor> Kofti dağım. Fıtı almayın abi. ya, Almanya olduğuna inandıramayız. Altın pazar, bizim gelelim <gülüyor> Derler ki, burası Almanya yani. değil Röportaj yapabilir miyiz? <gülüyor> Haa eyvallah. Turkiş, evet. Eyvallah. Ha. Türkçe, Türkçe var. Eyvallah. Bak beni tanıyor mu? Gel buraya o zaman. <gülüyor> bir dakika, tanıyorsan geleceksin. <gülüyor> Hanım mı bekliyor? Merhaba. Aynen, zaza mısın? Aynen abi. Tamam. Olda gördüğüm bir zaza kafası benziyor bir zaza abi. <gülüyor> Selamun aleyküm. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk abi. İsim neydi? Yasin. İsa Karak. Abdullah. Kubilay. Memleket nere Kubilay? Ağır abi. Ağrılısın Ne zamandır Almanya'da yaşıyorsun? Almanya'da yaşamam. Biz Belçika'dan geldim. Ha Belçika'da yaşıyorsun. Aynen. Bizim kermes var ona mı geldin yoksa? Yok. Gelinlik bakmaya geldik ya. Ha evleniyor yani. Aynen. Hadi hayırlı olsun inşallah. Bu arada baya marjinal bir arkadaşsın Tamer. Eyvallah. Sağolun. Bir tarzın var yani. Eyvallah. Çalışıyor musun peki Abdullah? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Baklama. Baklava. Aynen abi. Ustası mısın baklava ne? Ustasıyım abi. Ben şu an servis engineer'im yani e, Honeywell diye bir şirket var ona çalışıyorum. Hastanede çalışıyorum. Eczanetciğim. Günde kaç saat çalışıyorsun? Günde 8 saat çalışıyorum. Haftada 5 gün günde 8 saat herhalde. Evet. Vallahi değişiyor abi 7-8 saat. 7-8 saat çalışıyorsun. Peki bu 7-8 saat çalışma içerisinde 10 dakika 20 dakika belki yarım saat bir günlük nefes alabilecek bir molan oluyor mu? Her zaman abi. Tabii canım bizim orada bol bol. Vakit var yani. Boca oluyor yani. yani. Çalıştığı sürece. Oluyor oluyor. Yarım saat 45 Bir yarım saat 45 dakika. Peki tam ya. o mola esnasında patron dese ki Abdullah şu 20 dakika dinlendiğin süre var ya ben bu süre zarfında sana aylık 10.000 euro daha vereceğim. Bir de şu işi yap dese yapar mısın? Yaparım <gülüyor> abi. Kaçım <kaçırmadım> abi. Ya. Ayıp <gülüyor> 10.000 euro. Bu kadar belki maaş almıyorsun. Almıyorum abi. Yani, bir 10.000 euroya değerlendirmez miydin günlük 30 dakikaya? Değerlendirmem çünkü içim çok ağır. 50.000 euro. <gülüyor> Orada düşünürüm. Öyle mi? Yüz binde bağlayalım mıyız? Yüz binde bağlayalım. Tamam yüz binde bağlayalım çünkü yarım saat için yüz bin euro aylık çok ciddi güzel bir para yani. Peki bir soruda. dönerim, da... dönerim Türkiye'ye. Değil mi ya? Yani 30 dakikaya yüz bin euro ciddi bir rakam. Tabii. Şimdi Abdullah filmin son noktalarına geliyoruz. Abdullah <gülüyor> Müslüman mıyız? Müslümanım abi elhamdülillah. Müslüman elhamdülillah. Namaz var mı? Arada bir abi şimdi. Beş vakit yok mu? Yok abi. Ma maalesef yani iş yönünden iş şartları da el vermiyor yani öyle hı hı. şeye. Yok. <gülüyor> Beş vakit yok mu? Peki toplam... Cumadan cumaya. Cuma. O bile çok güzel. Çok Peki güzel. az önceki hastanenin sahibi vardı ya İsa. Evet. Şöyle bir şey dese. İsa artık senin eczacı olabilmenin tek şartı günlük 20 dakika namaz kılman. Yoksa sana dünya ve yeryüzünde eczane açma ruhsatını bile iptal edeceğim dese ne derdin? Namazımı kılarım. Aynen ya olur niye olmasın İşte ben biliyorum O Oy... <gülüyor> da 20 dakikayı ben namaz kılma zorunluluğu kıldım Sen o işte devam edememek için kılar mıydın Ben vallahi şimdi çok utandım abi <gülüyor> Abdullah çarpın, bak kabirden daha iyi değil mi be Kabirden Allah. daha iyi mi şimdi şey konuşuyoruz? Aynen öyle abi Patron bu şartı koşsa Abdullah kardeş sen artık bu 20 dakikada namaz kılma zorunluluğu var çalışmak için diye Kılar mıydın kadar. Abi sen niye böyle şeyler soruyorsun? <gülüyor> Ama kabir işim yaptı Abdullah. İşte orada sorulsa orada cevap veremsek daha kötü olmaz mı? İşte abi. E burada bir anat yapsak daha iyi olmaz mı Abdullah? Daha iyi abi tabii ki de. Tamam. Peki şimdi patronu kırmayıp Allah'ın bizden emir olarak buyruk olarak istediği bir beş vaketi yapmamak biraz garip olmaz mı Abdullah? Garip tabii abi. Ama bizi yaratan, halk eden, günlük 8800 litre havayı teneffüs etmemizi yaratan, vücudumuzda 97 bin kilometre kan damarlarıyla bizi besleyen, vücudumuzda 1 trilyon hücre ve her hücrede takriben 1 trilyon atam bulunan ve sürekli bu döngüyü sağlayan Allah için ona teşekkür. Ya Rab beni de sen yarattın be, asıl patron sensin diye günlük 20 dakika, 25 dakika farz namazlarını kılmamak garip olmaz mı be? Garip. Tam bu esnada şu olmaz mı peki İsa? Mesela patronunu tanıyoruz ama Rabbimi dinlemiyorum, tanımıyorum. Bu olur mu? O olmaz. Abdullah sen Bey <gülüyor> Sorduk ki, vallahi ben var ya. Abla sen razasın, sen istersen yaparsın. Bak siz de, siz de soğan ve namaz genetik Abdullah. <gülüyor> <Soğan>. <gülüyor> Mesela ben bir insan olarak sana dille de kabalık yapabilirim, doğru mu? Tabii. Lisanı hal de yapabilirim değil mi? Evet. Mesela şöyle sen bana bir şey dedin de şöyle bir kabaca hareket yaptığımda yine seni üzer mi Tamer? Aynen güzel. üzer. Peki sen o namaza gelmeyerek lisana evet. halinle ya Rabbi, benim senin cennetine ihtiyacım yok. Ben kendi kendime de mutluluğumu sağlarım, kendi kendime de başıma yeterim. Ben patronumun verdiği para karşılığında patronuma istediği şey yaparım ama senin namazını yapmam demiş olmuyor muyuz? Aynen öyle oluyor. Ama bizim orada işte iş şartları el vermediği için hani bir yer bulunamadığı için. Peki sence Allah seni yaratırken ve iş şartlarını yaratırken durumları da biliyor muydu Tamer? Yani bu imtihan olamaz bu Tamer? Tam kolum burada iş şartlarından ziyade önce beni seçsin imtihan olamaz mı? Aynen olur. Yani, yani biz... İstediği yerde de yani namazını da istese kılar. Yani. Bence de kılar. Bir de sen gibi bir güzel, güzel ve net adam bence güzel gönüllü adam senin gibi kılması da lazım be Tamer. Aynen öyle. Şimdi orada o zaman bir çelişki doğabiliyor. Doğru muysa? Yani biz dünyanın belli başlı şartlarında patronumuzu dinlerken asıl bizi yaratan ve birinci meselemiz İslam olması gerekirken ki İslam birinci mesele değilse hiçinci mesele oluyor kişide maalesef böyle bir durum varken Rabbimizi dinlememek bence biraz üzücü olabilir şimdi burada çalışıyorsun para cebine giriyor evet. e sen namaz kılıyorsun o şu anda gelmiyor, öbür dünyada geliyor işte. Nefis buradan aldatıyor değil mi? Tabii ki de abi. Ama ölüm var ya Abdullah. <gülüyor> i̇şte onu düşünemiyoruz. <gülüyor> ölüm var ya Zaza. <gülüyor> Sonumuzu düşünemiyoruz. Peki bugün tevafuk etmemiz belki bir şeye kapı açmış olabilir mi İsa? Tabii ki. Mesela ya evet ya bu kardeş böyle anlattı sağ olsun. Biraz haklı gibi. Ben patronu dinleyim. Çoğu yani ben... Ee, ne, ne diyeceğimi sapattığım şu an. Estağfurullah. Şey kısmı güzel olur Bilmiyorum, İsa. Abi. Yani kabirde denk gelse soru daha sıkıntı çıkıyor. Tabii. Bari böyle birbirimize denk geliyoruz ya. Yani, aa evet ya hakla yani düzeltebiliriz meselesi olabiliyor ama kabirde hiç dönüş yok işin Evet yok. Çünkü orada film bir kez çekiliyor. Bir kez. Yani günah ana göre o belki bir değil birkaç kez. Aynı cezayı çektirebilir de. Oraya bırakmasak mantıklı olur mu İsa? Biraz şey oldu mu böyle? Evet ya bu namaza başlama diye gelmiş diye. Tabii evet. O zaman bu biraz da söz gibi olur mu İsa? Ya evet ben Rabbime söz veriyorum siz vesilesiniz. Ben bu namazı çözerim arkadaş diye. İnşallah. Belki tam bugünden sonra buna vesile olur Tamer. İnşallah. Olur mu dersin? Olur inşallah olur. Bu böyle güzel bir de hani Rabbine verdiğim bir söz gibi de alabilir miyiz Tamer? Amin inşallah. Biz çok memnun olduk tamamen. Yani Bundan yayınlamamızda bir sakınca var mı? Bir sakınca yok, ya yayınlayabilirsiniz. Allah yani. razı olsun, şey alabilirlerine de vesile olur. Aha. Türkiye'de de bir evim var bir yani, çok memnun oluruz. Ne zaman yolun düşerse bekleriz. Çok teşekkürler. Söz Zaza sözü var Abdullah. Zaza sözü. Abi. Allah çok memnun oldum kardeşim. Estağfurullah. Selam aleyküm. selam. <gülüyor> Merhaba. Hoş müsünüz? Evet. Evet. evet. Merhaba. Nasılsınız? İyi sizler iyisiniz. Çok elhamdülillah. Allah iyilik versin. Günleriniz inşallah. Nereye gidiyorsunuz? Filipeli'ye. Orada memleketiniz Filipeli Filip e. fili mi? Orada... Filip e mi? Ha, ya. Vay maşallah ya. Yani. Siz yani asıl Filipelisiniz. Öyle mi? Evet. Osmanlıca Fili yani eski Türk'ten, Türkçeden gelen bir fili ama şu anki şey model olarak Lovev. Sopetiniz de maşallah doyum olmuyor. Allah razı olsun. Bayağı bir etkileyicisiniz. Allah Valla böyle güzel dua ederseniz eder ya. Mersin'e ve İstanbul'a yolunuz düşerse bekleriz mutlaka. İnşallah, İsim vallahi. neydi? İmran. İmran. Ben de Nejat. Nejat, çok Barıştan memnun oldum. Memnun oldum. Eyvallah, de, Allah razı olsun. Şimdi bunlara namaz sorulmaz. Risale okuyormuş yani. Bunlar her türlü gıday odur. Ders getirirler. sizde işraf <gülüyor> namazı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hello, bigates. Güvümüz elbist. Biraz bir kamerac ha, Aleykümselam abi. Geldik de Aynen. Biraz e, röportaj yaptık. Aynen. Senin ne oldu izlenimlerin yani genelde herhalde ya Türkiye'de de öyle Gerçi Namaz kılan e, bilinçli Müslüman sayısı yüzde onların altında belki de. Evet. simburalarda buralarda da böyle. Aynen aşağı yukarı oran Hem de çok güzel böyle genellikle güzel anne babaların çocukları biraz vurdum duymaz oluyor yani şükürsüz Müslümanlar gibi oluyor biraz. Evet kesinlikle. Biz de böyle birkaç arkadaşla <gülüyor> konuştuk. Hatta namaz sözü aldık. İnşallah bilinçlenir. Buralarda böyle gelişkili sayımız bu cihette dua olsun diye arttırmaya çalışıyoruz. Senin var mı eklemek istediğin bir şey? İnşallah. Sizinle inşallah burada bir mekanınız olduğu zaman daha çok insanlara vesile oluruz. Bir kardeşimiz var bir mekanımız olur ha. Aynen. Burası bir zaman... ikinci evimiz. <gülüyor> o zaman gut enta, kardeş. Guten Abend. <gülüyor> <gülüyor>